Değil. Kâne hâza min temâmi min temâmi hübbihi lillâhi. Bu muhabbeti, bu sevgisi Allah sevgisinin tamamındandır. Bu muhabbet Allah sevgisinin tamamından olmaktadır. Onu tamamlamaktadır. Fe inne muhabbetahu mahbubul mahbub. Lafza bakın. Arkadaşlar dikkat edin. فَاِنَّ مُحَبَّتَهُ mahbubul الْمَحْبُوبُ Çünkü buradaki muhabbet, mahbubun mahbubu olan muhabbettir. Nasıl? Ne demek ki? Yani, mahbub olan kim? Cenab-ı Hak. Ondan sonra mahbub kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler. Buradaki onun muhabbeti, Allah'ın mahbubu olan, sevdiği kimseleri sevmesi. Allah'ın sevdiği kimseleri sevmedir. Onun mahbublarına muhip olmadır, sevmedir. Evet, min tamamı muhabbetil mahbub. Bu ise hakiki mahbubu. Allah'ı sevmenin tamamındandır. Tamamlayan bir muhabbettir. Fe izâ ehabbe enbiya allâhi ve evliya'e eğer Allah'ın nebilerini severse ve onun velilerini dostlarını severse li'acli qiyamihim bi mahbubati Allah'ın sevmiş hani sevdiklerine gaym olmak için severse la şey'in aher başka bir kast için sevmezse fakat ahabbahumullah Allah da onları sever Allah da o kimseyi sever ve kale eydan soru olarak şunu söylüyor İnma yuhibbu men siwahu Allah tan gayrisi li muhabbatihi Allah'ın muhabbetini tamamlamak tamamlamak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve diğer nebi ile peygamberleri, nebileri ve melekleri sevme gibi. Kema yuhibbu'l enbiya ve'l mursalin ve'l malaike evet ve'l malaike ve's salihin. Evet. Kema <gülüyor> evet yuhibbu'l <gülüyor> enbiya <Evet. gülüyor> ve merselin ve melaikete ve salihin aynı şekilde peygamberleri nebileri peygamberleri melaikeleri, salihleri sevdiği gibi lima kana yuhibbum rabbuhu bu sevgi niye rabbi rableri onları sevdiğinden dolayı rableri onları sevdiğinden dolayı Allah'ın Peygamberlerine, meleklerine, dostlarına ve salihlere olan muhabbetinden dolayı onları seviyor. Subhanehu ve Teala. mucibul li لِمُحَبَّتِهِ Bu da onun muhabbetini gerektirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bir adamın Allah'ı sevmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i muhakkak ki Allah muhabbeti de ondan mucibtir. Yani Allahı da sevmektedir. Evet, bir muhabbetihi, ma yüpbbu Subhane, Cenab-ı sevmesi. Ve karaheti ma yücrihu, bu da neyi gerektirir? Allahı sevmesi ve onun hoş görmediği şeyi hoş görmemek ve itar mervatiye ala masivahu, onun rızasını başkaların rızasına tercih etmek, onun gönlüne başkala başka gönülleri tercih etmedir. Evet ve sa'yü fima yurdih onun razı olduğu şeyde çaba gösterme gayret gösterme müstata' gücün kadar o terk ma yukreh ukreh ve onun ma yekrehu onun kerih gördüğü şeyleri de kerih görerek terk etmedir fehazi alamatul muhabbe işte muhabbetlerin alameti es-sadıka ve lavazimiha sadık olan muhabbeti ve o muhabbeti gerektiren diğer muhabbetlerin aslı ve hakikati her şeyi budur. Muhterem kardeşlerim. Böylelikle Allah, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine tabi olan muhabbeti gördük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan muhabbet ve ona tabi olma. Ondan sonra diğer peygamberlere, nebilere, melekleri olan muhabbet ve üçüncü e, muhabbet gelecek ki bunu ben e, ayrı ol bir ders olarak yapacağım. Çünkü bu çok uzun. O da elvela velbera kaydesi. Ne demek? Yani Allah'ın sevdiği dostları, dostlarını, Allah'ın ordusunu, dostlarını ve müminlerin mümin kardeşleri sevmek, onları dost bilmek ve Allah'ın düşmanlarını, düşman ordularını düşman bilmek. Onlardan tebedi etmek. Ki bu bahse bir sürü mesele giriyor. Bunu inşallah Üçüncü bir ders olarak bunu arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi bu dersten istifade eden kulların zümresine ilhak eylesin. Ve bize anlayış ihsan etsin. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'ın kendisinin bize e, muhabbetini ilka etsin. Onun muhabbetine layık kullar bize eylesin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı, ona tabu olmayı, ihlaflıca bu şekilde gayret gösteren cemaattan eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Gayetini, gamlığını, kederini, ihtimam gösterdiği şeyi bir tane kılar. Hedef tek kılar. Evet. O da Allah muhabbeti. Fe izâ muhabbe şeğalehu bi'an kulli şey. Eğer Allah'ın muhabbeti ona artarsa onu bütün her şeyden kendi muhabbetiyle meşgul eder. Onu her şeyden kendi muhabbetiyle Cenab-ı Hak meşgul eder. Bu Allah'ın bir kulunu sevdiğin alametidir. Evet. Bunu bu kitabın üçün, üç yüz 49. sayfasında bulabilirsiniz bu mevzulü alakalı çok güzel bir ayeti kerime var kâle ta'ala ve men yu'tel hikmete fakat u'tiye hayran kefira hangi bir mü'mine bir insana hikmet verildiyse ilim verildiyse hikmet hikmetten neler anlıyorsunuz siz hikmet ilimdir anlayıştır kabiliyettir. Allah'ın dinini anlamadır. Güzel sözde olmadır hikmet. Fakat utiye hayran kesira. İşte kime, hangi insana bu hikmet verildiyse ona muhakkak ki çok birçok hayırlar bahşedilmiştir. Birçok hayırlara sahiptir. Evet. Bu mevzu ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden İbn Abbas'ın Ebu Hureyla'nin ve Ebu Muaviye'nin nakletmiş olduğu bir hadis-i şerif vardır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men yuridillah bihi hayran Men yuridillahu bihi hayran yufakkih hufiddin. Allah kimin hakkında hayır dilerse Allah sevmediği bir kuluna hayır diler mi? Hayır. Sevdiği bir kuluna hayır diler. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Onu dinde ilim adamı kılar. Anlayış verir. Anlayış ihsan eder. Hikmeti ihsan eder. Evet. Böylelikle cenab Hakk'ın kulunun sevdiğinin alametlerini görmüş olduk. Ki bu insanlar hakikaten müstesna insanlardır. Allah'ın ısmarladığı insanlardır. Böyle insanlar 20. asırda görmek çok nadirattandır. Ancak nadide insanlar böyle olabilir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha sonra sahabe tabi, tebe tabi zamanında böyle insanları çok görünürdü. Fakat 20. asırda böyle insanları görmek adeta çok az belki yok gibidir. Çünkü böyle bir vasıflara sahip, küçüklüğünden bu terbiyeyle büyünceye kadar, ilim ehli oluncaya kadar bu ahlaka, bu amele, bu muhabbete, bu yüce ahlaka sahip insan, böyle insan bulmak hakikaten güçtür. Eğer böyle insanlara sahip olsak bu insanlar binlerce kitleleri arkasından sürükler. Evet, Evet. şimdi esas dersimizin mevzusuna geldik. Allah muhabbetinin ikinci kısmı onun muhabbetine tabi olan muhabbettir. Ne demek bu? Onun muhabbetine tabi olan muhabbettir. Ne anlıyorsunuz siz bundan? Yani Allah bizden o insanları, o kimseleri sevmemizi istiyor. Çünkü Allah onları seviyor. Sevdiği için de biz de onları sevmemiz gerekiyor. Evet, evet. Böylelikle onları seversek bu Allah'ın muhabbetini tamamlamış olur. Allah'ın muhabbetine tabidir bu. Onlar Allah'ı sevdiği için biz de onları seviyoruz. Evet. Veyahut da Allah onları sevdiği için biz de onları seviyoruz. Allah onları sevmemizi istiyor. İşte bu Allah'ın muhabbetine tabi olan muhabbettir. Evet. Önce bu mevzuda yani bu kısma, bu muhabbete giren insanlar var. İlk olarak önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti. O nasıl sevinmesin ki Cenab-ı Hakk'ın nazargahı alemlere rahmet olarak gönderdiği, geçmiş ve gelmiş, bütün günahlarının affedildiği Peygamberlerin efendisi ve en sonu olan, hem insa ve hem cinne rahmet olarak göndermiş Peygamber. O nasıl sevilmesin? Cenab-ı Hak ona o kadar Kur'an-ı Kerim'de iltifat etmiştir ki, wa innekele ala kulluk azim, ey habibim sen çok yüce bir ahlaka sahipsin demiştir. Başka bir ayet kelimesi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde sizin için güzel örnekler vardır. Evet. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti. Bu muzuda Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ennebiyyü evlâ bil Mu'minin min anfusihim. Peygamber müminlerin kendi nefislerinden Kendilerine daha, kendilerine daha evladır. Peygamberin yani evlalığı, evlalığı, evla oluşu, üstün oluşu insanın, müminin kendi nefsinden daha üstün bir sevgisi vardır. Müminler, e, müminlere peygamber kendi nefslerinden daha evladır. Sevmede, itaatta, her şeyde, evet, vayet-i Suresinin altınca ayet-i Şimdi bu mevzu ile alakalı bazı hadis-i şerifler okuyalım. An Enes Malik'in sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enes ibn Malik, Allah ondan razı olsun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis-i şerif naklediyor. La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbu ileyhi min veledihî ve وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ İçinizden hiçbir kimse iman etmiş olamaz. Ta ki ben onun oğlundan ve babasından, annesinden ve babasından ve bütün insanlardan daha serimli olmadığı müddet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insana Nefsine ve oğlundan ve annesinden babasından bütün insanlardan o da sevimli olmadığı müddetçe kişi iman imana sahip olamaz imanmış olmaz. Evet bu rivayeti Bukhari ve Müslim yani Şeyhan etmektedir Bu mözüyle alakalı Ömer İbn el Hattab Allah ondan razı olsun bu yani arz edeceğim arz ettiği mözül alakalı bir kıstası vardır diyor ki gallinlebi sallallahu aleyhi ve sellem leente ya rasul allah habbuleyhimi kuli şey lla nefsi ya rasul sen bana her şeyden daha sevlisin ama nefsim esine ama ibn hatta Halifelerin ikincisi, adaletin simgesi. Ve müminlerin ikinci emiri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle söylüyor. Ya Resulallah, sen bana her şeyden daha sevilisin. Nefsin müstesna. Fekal, Vellezi nefsi yedi Hatta ekune ehabbu ileyke min nefsi Hatta ekune ahbü ileyke min evet nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ta ki ben nefsinden daha sevimli olmadığım müddetçe yani iman etmiş olamam nefsinden bile daha sevimli olmadığım müddetçe tam yine iman etmiş sayılmaz evet Fekale lehu Amr Amr radiyallahu an dedi ki fe innaka vallahi, wallahi uhabbu ilayya min nafsi Ma ki sen ya Rasulullah şu an Allah'a yemin olsun benim nefsimden daha sevmişsin kendi nefsimden daha sevmisin böyle cevap verdi Fakale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki El -an ya Ömer işte şimdi oldu ya İşte işte şimdi oldu ya Ömer. yani iman tamamına erdi yani bu sevgiyle gayene ulaşabildin o da iman gayesi evet imana erdin bu rivayeti Bukhari'de bulabiliriz evet daha önceki muhabbet bahsinde dediğim gibi, muhabbetin şartı mahbuba itaattır. Bu mevzuda size abdullah ibn Mübarek'in bir şiirini okumuştum. Muhabbetin şartı mahbuba, sevgilisine, sevdiğine itaattır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilgili aynı şeydir. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim bakınız neler söylüyor. <gülüyor> eshil bill feava rabbi kela y miune hatta yu hakki mu kefia şacar beyne feava rabbi kela hayır senin rabbine yemin olsun onlar iman etmiş olamazlar hatta yu hakki mu kefia şacar aralarında olan çekişmeler Müşacereler, münazeralar yüzünden seni hakem tayin etmedikleri müddetçe Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olamazlar. Fümme lâ yecidû fî enfusihim <Sessizlik> haracan mimmâ Arkadan da senin hükmettiğin hükme, kendi nefislerinde hiçbir darlık bulmadan ve mu ve mu teslima tam bir teslimiyetle de teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş sayılmazlar. Burada anlaşılan ne muhterem kardeşlerim? Eğer şayet biz hakikaten Allah'ı ve onun Resulunu gerçekten seven insanlar isek onun bize getirdiği bütün hükümlere kalbimiz daralmadan, sıkılmadan Tam bir teslimiyet ile teslim olmadan kabul etmezsek bu imana sahip olamayız. Bu ayet-i kerime ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı hadis kitaplarının naklettiği bir hadis-i şerif vardır. <gülüyor> bu da yukarıda okumuş olduğum ayet-i kerimenin bir bakıma belki tefsiri olabilir. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yekune havahu tebe'an lima ci'tu bi' hadise bakın. Hadisin aldığı şubule manaya bakın. İçinizden hiçbir kimse iman etmiş olamaz. Ta ki onun hevası, arzusu ve nefsinin istekleri benim getirdiğim emirlere ve yasaklara tabi olmadığı müddetçe. Benim getirdiğim dine, getirdiğim vahye, onun arzuları ve isteği ve hevası tabi olmadığı müddetçe, onu hakem yapmadığı müddetçe tam kat'i surette o insan bu haliyle iman etmiş olamaz. Anlaşılıyor ki bu hadis-i şerifte eğer şayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mahbubu seviyorsak onun şartı da onun istediği şeylere muvaffakattır. Uymadır. Kaçındırdığı şeylerden de kaçınmadır. Sakınmadır. Estağfirullah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Peygamber, Resul sallallahu aleyhi ve sellem size neleri getirdiyse onu alınız. Nelerden sizleri kaçındırdıysa da ondan kaçınız buyurmaktadır. Evet. Bu mevzu ile alakalı Fethül Mecid kitabının ve diyor ki: "Kâl rahimehullah: "Fe men idda'a muhabbatan sallallahu aleyhi ve sellem bi bi duni mutabaatihi ve taqdimi ve taqdimi ve taqdimi kavlihi ala kavli ghayrihi faqad kadhiba." Fa kad kadhiba. Kinki Peygamber muhabbetini iddia edip de onun getirdiği şeylere tabi olmadan onun sözünü başkasının sözüne takdim etmeden kim ki peygamber muhabbetini iddia ediyorsa muhakkak ki o muhabbetinde sahtekardır. Yalancıdır. İnanmayın. Estaizu billah ya ayya! Ladin âmanu, la tukdümü, bine yedi ilâhi, vâr ve sülhi, vât tuk Allah. Ey iman edenler, Allah ve onun resulunun sözüne kimsenin sözünü takdim etmeyiniz. Ne falan, ne filan, ne falan şey, ne filan şey, ne falan kişi ne falan kişi, ne falan reis ne pişman falan kimse değil. La تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ الله alim سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Muhakkak ki Cenab-ı Hak sizin yaptıklarını, yaptıklarınızı işiten ve bilendir. Evet. Demek ki hangi şahıs peygambere tabi olmadan, onun sözünü başkasının sözüne takdim etmeden peygamber muhabbetini iddia ederse o insan o muhabbetinde yalancıdır. Buna sayfa 337'de bakabilirsiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle alakalı insanların zihnine yanlış mef mefahi yanlış anlayışlar girmesin diye bu mövzuda bir açıklama yapıyor. İnne muhabbeten Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vacibetun tabi attulli muhabbetillahi lazimmetullahha <gülüyor> muhakkak ki allah resulu sallallahu aleyhi ve sellelle'in muhabbeti ona muhabbet beslemek vaciptir allah'ın muhabbetine tabidir ve mül lazımdır allah'ın muhabbetine tabidir ve lazımdır vaciptir feinneha <gülüyor> muhabbettul lillahi çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beslenen bu muhabbet Allah için, onun için yapılan muhabbettir. Onun rızası için yapılan bir muhabbettir. Yoksa keyfi bir sevgi değildir. Onun rızası istikametinde nübüvvet vazifesini yaptığı için, onun rızası için onu sevme vardır. tezid bi ziyadeti muhabbati fi qalbi'l mu'min müminin kalbinde Allah'ın muhabbeti arttıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de artmaktadır. Ve tanqusu bi kalbinde Allah muhabbeti azaldıkça onun Resulünün muhabbeti de azalır. Vakl man kana muhiddin Lillahi, fînna ma yüpüfilla. Ve kim? Ve kim ki Allah için severse, muhakkak ki onun muhabbeti Allah içindir. Kim ki Allah için severse, muhakkak ki onun muhabbeti Allah için olacaktır. Walijtbihi onun rızası içindir. Kema yüpüfül iman ve alâm salih. İmanı ve salih ameli sevdiği gibi. Ve hâzihil muhabbetu leysetihâ şey'un min şevaib-i şirk. Bu muhabbette kat'in surette şirkin kokusu şaibeleri yoktur. Kelî ihtimâdi aleyhi. Ona ihtimâd etme gibi. Ve racâihi fi husûl-i minhu. Ondan rağbet edilen bir şeyin hasıl olma ol olması için umid besleme veya dafı marhûbı minhu ve on ondan korkutulmuş bir şeyi defetmeyi husule getirmek kastıyla recasıyla isteme gibi şirkin her çeşidi şaibesi kat'i surette bu muhabbette yoktur. Çünkü bu Allah için olan bir muhabbettir. Buna Fetul Mecid kitabının yine 337 sayfasına bakabilirsiniz. Evet, önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti dedik. İkincisi ise diğer Resuller, diğer peygamberler ve nebiler ve melekler muhabbeti. Allahu Teala'nın muhabbetinden ki muhabbetin en yükseğidir. Ondan sonra onu Resul'ünün muhabbeti ve ona tabir olma ve ikinci üçüncü muhabbette bu da onun diğer resullerine ulul yine rusul büyük peygamberlere nebilere ve melekler olan muhabbettir. Evet, قال تعالى bu mevzuda Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Men kana aduan lillahi ve melaikatihi ve rusulihi ve Cibril ve fe فإن الله عدو للكافرين. Kim ki Allah'a ve onun meleklerine ve onun peygamberlerine ve Cibril'ine ve Mikail'ine düşmansa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Meydan okuyor Cenab-ı Kim ki Allah'a ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibril'e ve Mikail'e düşmansa Allah da kafirlerin düşmanıdır. Yani bunun mefhum muhalifini isterseniz mefhum-u isterseniz kim ki Allah'ın dostuysa, Allah'ı seviyorsa meleklerin, peygamberlerin, Cebrail'in ve Mikail'in dostuysa ve seviyorsa Allah da Müslümanların, müminlerin dostudur. Bunun mefhum muhalif budur. Başka manası yoktur. Evet. Buradan Allah'ın diğer peygamberlerini Mevileri ve melekleri muhabbetinin mülzen, vacip olan bir muhabbet olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 98. ayet-i kerimesidir. teysir aziz Hamid kitabının müellifi diyor ki Kale Rahimehullah ki bu bahsimizin sonu oluyor Men